İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhaba. Günaydın, herkese günaydın. günaydın. Günaydın İzal. Evet haftanın karikatürlerinde ne var ne yok. Evet haftanın karikatürlerini konuşurken bir kopma oldu. Bu gibi koronavirüsü günlerinde böyle sıkıntılar çekmekteyiz. Özellikle de bu kez sosyal mesafeyi korumaya özen gösterdik. Karikatürlerimizi koronavirüsünden uzak tutmaya çalıştık bu hafta sosyal dengeler ön planda olacak anladığım kadarıyla. İzel duyabiliyor musun? Evet yani bugün bu bu haftanın konusu karikatürlerinin konusu sosyal mesafe dedikleri yani fiziksel teması uzak mesafeyi korumaya özen gösteren ve korona virüsünden uzak tutmaya çalıştığımız ...sosyal e, mesafe karikatürlerinden oluşuyor. E, güzel duyabiliyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Nerede e, koptuğumu hatırla, e, bilmiyorum ama... ...ben Hürriyet gazetesinden Latif Demirci'nin karikatürünü anlatmaya başlamıştım. Tamam, şimdi baştan. baştan hiç duymadık. E, <gülüyor> hiç duymadık. <gülüyor> Lütfen baştan. Peki. E, evet, sosyal mesafeyi koruyarak... E, ...biraz da virüs bulaştırmamaya çalışarak... Ee, devam edeyim. Başlayayım daha doğrusu. ilk karikatürü Hürriyet gazetesinden seçtim. Natif Demercir'in bir çizimi. Ee, bu konunun haberini de bolca e, yaptı geçen hafta Hürriyet. Önce karikatürü anlatmak isterim. Şimdi karikatürün merkezinde o bildiğimiz sarı haf hafriyat karmiyonlarından bir tanesi var. Onlar konuları falan tanımıyor biliyorsunuz. Malum milli ve yerli inşaat ekonomimize katkıda bulunmak için e, hayatları pahasına Halen canhıraş, vızır vızır çalışıyorlar. Pencereden evet. görüyorum. Ee, ben... he, evet. Latif'in bu çok güzel çizdiği gerçekten e, kamyon. Süratle yol alıyor, almış ve e, kamyonun kabininde de iki kişi var. Şoförle Muavin'e tabii doğal olarak. E, muavin şoföre soruyor. Kaptan inilti gibi bir ses duydun mu? Bir şeye mi çarptık ya? Şimdi kamyonun şoförü e, dalgın, uykulu, kim bilir o anda neler geçiriyor falan pek oralı olmuyor. Ha ne gibi böyle hafiyat sürücülerine mahsus özgün sesler çıkarıyor herhalde evet. falan. Hı -hı. O yüzden biz Hı -hı. Ka kamyonu önden görüyoruz değil mi? Evet. Ve e, neye çarptığını, o inilti sesinin nereden geldiğini son derece net bir şekilde görüyoruz. İnilti sesi sağda gölünden geliyor. Çünkü kamyon Salda Gölü'nün tabirasına çarpıp onu sürüklemeye başlamış. Dolayısıyla da Salda Gölü'ne dalmış yani kaf, e, evet, hafriyat kamyonu. Geçen hafta halbuki e, bununla ilgili çok vahim birkaç haber de çıkmıştı. Yani Salda Gölü'nün e, Gölü tamamen e, el değmemiş güzellikte bir yer olduğunu ve onun oraya hafriyat kamyonu falan girmesinin... Ciddi e, yıkım yaratacağını hem evet. e turistik bakımdan hem de doğanın yok edilmesi açısından. Bir son dakika haberi var izninle evet. izler onu da söyleyelim. Bu vesileyle evet. çok önemli bir haber geldi elimize. Yeşilova e, Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in bir açıklaması var. Tevim 4'ten görüyoruz. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı 4.35'te silahlı saldırıya uğramışlar bu Yeşilova ee, Belediyesi Salda Gölü'nün de içerisinde evet. olduğu yer bu arada evet yani çok kendileri güvenlik güçleri olduğunu söyleyen kişi veya kişilerce evinden dışarı çıkarıldıktan sonra sol bacağından 3 sağ bacağından da 2 el ateş edilerek vurulduğunu söylemişler bu tam bir mafya usulü bir infaz durumu. Başkan Şenel'in eşinin de araya girmeye çalıştığı sırada saldırganlar tarafından iki kurşunla da o vurulmuş. Yani muazzam bir facia bu. Ve Yeşilova Belediyesi işte Özdeş'in söylediği gibi en son Salda Gölü'ne sokulan iş makineleriyle gündeme gelmişti. Hatta orada bir metrelik bir yükselti olduğu kimi yerde sahillerde olan e, yükselti olduğu haberleri de gelmişti gayet vahim olan. E, çukurlar da oluşmuş. Evet. Yani kumullar kaçak olarak götürülüyormuş falan diye. A, millet e, bahçesi yapıyor. yapıyorlar bu, bu arada. Burada. Evet. Şey evet. de bu yani araçların girme sebebi. Evet yani bir orada bir otel var iki gün öncesinde mühürlenen. Bundan kaynaklı bir husumet de olabilir demiş Yeşilova Belediye, pardon Cumhur, Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve orası ya da burası dersek yanlış bilgilendirmiş oluruz demiş. Şimdilik böyle bir son dakika haber var ama fevkalade kaygı verici olduğunu söyleyerek devam edelim. Evet. Bu arada ölmemişler, ameliyat sürüyormuş sanırım. Geçmiş olsun diyelim, acil şifalar diyelim Hakikaten durum çok düşündürücü. Evet, hayat sanatı taklit ediyor. Şimdi müsaade ederseniz ben küçük bir köşe müsaade. açmak istiyorum. Bu e, haftanın karikatürlü köşemizin içinde. E, tarihten çizgiler. E, bu hafta tarihten çizgileri de 1968 yılından bir karikatürü e, aldım. Çiziri e, Turhan Selçuk. Ee, karikatür ise 23 Nisan 1968 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Konusu da tabi ki e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta içinde e, 100. yılını kutlayacağımız. Meclisinde evet. Ee, evet. kutlama yapılanmayacak. Ee, bayraklar asacağız evlerimize. Ben evet. e, evin planını çıkarttım. Siz de çıkarttınız değil mi ev planı? Tabii. Kaybolmamak için evin içinde. Ee, şimdi işte belirli yerlere bayraklar asacağız. Her neyse karikatüre dönecek olursak 68 yılında o büyük usta Turan Selçuk kendisine özgün, çok yalın ve düz çizgi e, uslubuyla e, şöyle bir şey istemiş. Karikatürde yan yana duran 3 tane çocuk görüyoruz. Üçünün de ellerinde pankartlar var. Bu pankartlarla da çocuklar bazı dileklerini, taleplerini dile getirmişler. Şimdi soldan sağa okuyunca pankartlarda yazılanları şunları okuyoruz. Birincisi et isteriz diye yazmış. İkinci çocuk kızcağız süt isteriz diyor. Üçüncüsünün isteği biraz daha farklı. O ulusal egemenlik istemiş. Yani ulusal, ulusal egemenliğin istemiş. ilanından 48 yıl sonra 68 yılında çizmiş bunu çünkü. Turan Selçuk. Böylesi bir talebin dile getirilmiş olması yani benim biraz tuhafıma gitti açıkçası. Evet. 68 yılı öncesi ve sonrasıyla da ilginç bir dönemdi çünkü o dönem Demek o yıllarda çocuklar At, et ve süs, süt gibi Temel besin arayışlarının yanı sıra Ulusal egemenlik de arıyorlarmış 52 yıl sonra bundan bu karikatürden 52 yıl sonra nasıl durum? Her yani işte bugün... günümüze dönecek olursak O zaman yine Turhan gibi ee, ...çok yalın çizgilerle e, fikirlerini, düşüncelerini anlatan bir başka karikatürcümüz... E, ...Agost gazetesinin çizeri Ohannes Şaşkal'ın karikatürüne geçmeliyiz. E, o da önceki hafta yayınlamış bu karikatürü Agost'a. Aslında bulmaca gibi, şöyle bakınca insan ilk bakışta anlayamıyor. Daha sonra da e, çarpılıyor böyle. Ee, ekonomik çizgiler kullanıyor çünkü e, o anda ve e, o zihindekileri kağıda boşaltırken e, bir, bir de e, bulmaca sunuyor bize yani karikatür son derece sade e, demir parmaklıklı bir pencere var ve biz pencereye dışarıdan bakıyoruz içerisi bir hücre yani bu bir hapishane hücresinin demir parmaklıklı kare şeklindeki küçük penceresi hücrede ise kimsecikler yok. Yani Kimse yok derken de insan yok demek istedim. Yoksa hücrede bir şey var. şimdi Nedir o? Hücredeki şey birbirine paralel iki kısa çizgiden oluşan bir eşittir işareti. Yani sembolü. Yani o han hapishane hücresini boşaltmış içine eşittir sembolünü tıkmış. Yani kimin aklına gelirdi ki? Evet eşitlik ee... Simgesi eşittir ya da eşitlik simgesi hapise tıkılmış vaziyette. 52 yıl sonrasını sormuştunuz değil mi? Evet. <gülüyor> Şimdi evet. <gülüyor> hazır hazır hapishanedeyiz. Ee, son bu af yasasından yararlanmayan bir kişiden söz etmek istiyorum. Ee, önemli biri. Selahattin Demirtaş. Ee, ne yapıyor Selahattin Bey bu aralar diye soracak olursanız. Karikatürler çiziyor diye cevaplandıracağım. Ee, herhalde gerçekten de kafasını dağıtmak için olsa gerek Selahattin Demirtaş'ın çizgilerini artık Leman dergisinde sıkça görür olduk. Ee, şimdi hafta içinde 90.000'e yakın kişi değil mi? Af yararlanıp e, tahliye edilmiş. Evet. Ediliyor ee, işte. Evet ediliyor. E, af kapsamı dışında kalan Demirtaş'ın hiç değilse bir hobisi var içeride. Ben de o, o karikatürlerden bir tanesini anlatayım dedim. E, şimdi karikatürde yemek sofrasının başında oturmuş 3 kişilik bir aile var. E, anne baba ve bir de çocuk. Kıyafetleri yamalı. Odanın duvarlarındaki sıvalar ise yer yer dökülmüş. Yani ailenin ekonomik durumu pek öyle iç açıcı değil. Ama üçü de mutlu görünüyor. Gözler parıldıyor böyle yüzleri gülüyor. Anne elinde tepsisiyle mutfaktan sofraya doğru geliyor. Sofradaki tabaklar henüz boş. Masada da bir somun ekmek görüyorum. Kadının sofraya getirdiği tepside ise ben altı tane zeytin saydım. Evin reisi de zeytinleri saymış olmalı ki mutlu bir ifadeyle karısına soruyor. Hayrola canım zeytinleri ikişer taneye çıkarmışsın. Şimdi yani. kadın bozuntuya vermeden cevaplıyor. Bıçakla ikiye böldüm. Fakir görünüp ekonominin algısını bozmayalım. Ne mi lazım? Durup dururken terörist falan ilan etmesinler. <gülüyor> evet, evet. Böyle çizmiş. Acı yani. Ee, Mizan, evet. Acı. Mizan acı yanı. Ee, şimdi e, Selahattin Demirtaş tahliye edilmediği için Edirne Cidavi'nden Sosyal adaletsizliğe dikkat çekedursun. Bir diğer e, usta karikatürcümüz Oğuz Demir bizi ta 1900'lere götürdü bu hafta çizdiği bir karikatürle. Çok ünlü bir karikatürü yeniden yorumladı. Şimdi karikatürün adını söyleyince karikatür merakları hemen hatırlayacaklardır. Kapitalist sistem piramidi. Bu e, karikatürün ilk versiyonu 1921 yılında Rusya'da çarlık sistemine karşı bir afiş olarak yayınlanmıştı. İkinci versiyonu da 1911 yılında Amerika'da bu kez kapitalist sistemi eleştirmek için bir afiş olarak yine çizilmişti. Bu karikatürde toplam 6 katlı bir piramit var. Yani 6 katlı bir piramitten oluşuyor. En altta doğal olarak çalışan kesim yer alıyor. Yani herkes için çalışıyoruz deniyor orada. Herkesi besliyoruz diyorlar. Bir üst platformdakiler ki onları alttakiler destekliyor. Sofralarından başına e, sofraların başında kurulmuş yemek yen aristokrat takımı e, yani tuzu kuru olanlar. Onlar da sizin için yiyoruz diyorlar. Onların bir üstünde askerleri gör, görüyoruz. Onlar da silahlarını dışarı doğru doğrultmuşlar. Sizi vuruyoruz diyorlar. Ben benim e, anlattım 1911 tarihli olan karikatür. Oğuz Çetin'inki, evet. Oğuz Demir'inki değil. Ee, askerlerin üzerindeki katta ise din adamları var. Onlar da e, sizi kandırıyoruz diyorlar. Piramidin sondan bir alttaki katında bulunanlar ise kral ve adamları. Şimdi kralın yanı başında iki kişi başkan da olabilir. Herhangi bir siyasetçi de bilmiyoruz ama bir kral var. Onun yanında da iki tane adamı var. Ee, onların da Tepesinde en üst katta yani çatı katında yer alan ise üzerinde dolar işaretleri olan koskoca bir kese. Onun adı da kapitalizm. Şimdi bu 1911 tarihli Amerikan karikatürü sadece bundan ibaret. E, bugünkülere göre kıyaslarsak tabii aradan 100 kusur yıl geçmiş oldukça şekilci bir anlatım tarzı. Fakat Oğuz Demir ne yapmış? Almış bu karikatürü yeni baştan yorumlamış. Kendi çizgileriyle de güncellemiş. Görsel olarak çok daha modern bir şekilde sokmuş. Fakat diğer yandan karikatürcüye ya, muziplik etmeden duramamış. Şimdi piramidin en altındaki çalışan kesimdekilerin hepsinin yüzlerine birer maske kondurmuş. Evet. Ama ne yazık ki bu maskeler işlerinden birinin şiddetle hapşırmasına engel olamıyor. Adamcağız da böyle şiddetle hapşırınca Üstteki platform sarsılmaya başlıyor. Sofra dağılıyor. Yemekler etrafa açılıyor. Ee, bu kadarla kalsa iyi domino etkisi kendisini gö göstermeye başlıyor. Yani aşağıdan yukarıya doğru bütün platformlar birbiri peşi sıra sarsılıp yıkılmaya başlıyorlar. En tepedeki e, para kesesi, dolar kesesi, altın kesesi her neyse o da sarsıtan açılıp saçılmaya başlıyor. Altınlar, paralar aşağı doğru e, dökülmeye başlıyorlar. Yani en tepede kovalamaya düşen paraları toplamak e, e, e, için e, tabii. Bir kral kral yani. evet gayret içinde böyle toplayacak ama o da düşecek platformdan farkında değil belki. Evet. E, sistem dağılıyor yani işin özü. E, iş, i̇şçiler çalışmayınca <gülüyor> e, çok güzel bir yıkar gerçekten gerçekten. Yani bu e, işte şeyin e, kapitalizmin piramidi, sermayenin e, çöküş falan filan neyse aslında bugünlerde kral olmak çok zor Şimdi evet, çok zor e, ben e, bu hafta karikatürlerimizde koronavirüs bulaştırmayayım dedim ama bir şekilde e, kenarından kıyısından verdi. E, bu kez e, son karikatür bu zaten bu haftaki e, konumuz da Belçika kraliyet ailesi e, biliyoruz bu virüs soylu kanı, soysuz kanı pek tanımıyor. Yani e, yakaladığını e, tutup hasta ediyor. Öyle olunca da kraliyet ailesi mensupları da liste altında olduklarından ister istemez onlar da bu sosyal mesafe kuralına uymak zorunda kalıyorlar. Evet. İngiltere'de Charles bile hastalandı. Değil mi? O, Değil oldu. mi? Evet. Yani tanımıyor işte. Tanımıyor. Böyle namussuz bir virüs bu. Her neyse şimdi eee Çizerimiz Belçik asıldı, onun için o Belçik Krallığı ailesiyle ilgilenmiş Michel Franks. İmza adı Franks daha kolay. İmza adını ben tercih ediyorum Franks. Evet. Ee, karikatürün başrollerinde Belçik kralı Filip ile kraliçe Matild var. Arka planda kraliyet sarayının görkemli bahçe kapısını görüyoruz. Kraliçe ile kral da bahçedeler. Kraliçe Matild yine şık kıyafetleri içinde, başında tacı. Kral Filip'in de başında tacı var. Korona kral... var yani ikisinin de başında. Evet <gülüyor> korona. Ama koronavirüste benzemiyorlar. Bunlar iki altın taçlara benziyor. Öyle çizmiş. Evet. E, e, fakat kraliçe kantar kalmış. Önündeki kraliyet armadı su kovasına doğru eğilmiş böyle. Temizlik bezinin suyunu sıkıyor. O da kraliyet armadı tabii. E, kral Filip ise yere çömermiş. Bahçedeki çiçekleri inceliyor falan. Kraliçe çok şikayetçi, Sistemkar bir şekilde böyle evde kalmış, <gülüyor> hizmetçisiz, bahçıvansız, 50 hektar bahçe, 27 odadı sarayda, hadi siz kalın da göreyim sizi diye böyle bir serzenişte bulunuyor. <gülüyor> Tabii yani çevrede <gülüyor> evet, hizmetçi, bahçıvan olmamalı sosyal mesafe kuralları. Kral Freeb ise kraliçeye göre... Nedir? Değil mi? Öyledir değil mi? Bizim evde evet, öyle. Kesin. Bizim evde de öyle. Sizde nasıl Özdeş? Özdeş gitti. Eh. <gülüyor> <gülüyor> Cevabı gecikti. <gülüyor> gecikti. <gülüyor> Peki. Şimdi Kral Filip Kralişe'ye göre daha mutlu gibi. O önündeki çiçeği severken gülümsüyor bir yandan. Bayılırım diyor bahçe işlerine. Anlaşılan... 50 hektarlık bahçesinde bol bol bayılma fırsatını bulacak e, Belçika kralı yani e, işin özü zor e, böyle zamanlarda kral ve kraliçe olmak da zor ben kendi evimin kralıyım oradan biliyorum zor evet. İnsan üzülüyor yani değil mi? kraliyetin değil mi? durumuna Evet. Peki, geldik şimdi e, demokrasi dersimize haftanın evet. karikatünü seçeceğiz ben ağzımı çok, açmıyorum. Çok zor. Ama ben... E, ...Ohan Neshaşkal'ı seçiyorum. Çok sade ve... ...vurucu. Ben evet. Oğuz Demir'den yanayım. Kapitalizmin piramidinden. Devrilen piramitten. Evet, peki. Bir bir, bir oldu. <gülüyor> ya ben hepsini sevdim. Yani... E, Latifinki de güzel, Turan Selçuk'un ki, Selahattin Demirtaş'ın ne bileyim, hepsi çok güzel. E, e, hepsini değilmiş. birden seçemeyiz ama. Değil mi? Seçemeyiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kararsız kaldık. Feryal ne diyor oradan? <gülüyor> Senin oyun tayinci olacak bugün. Benim benim oyun. Şimdi. <gülüyor> aslında şöyle düşünüyorum. Acaba Oğuz Demir'inkini koysak yanına da 1911 tarihli orijinalini mi koysak? Ha. Bence olur. Peki bu sefer beni ikna ettiniz. Ettik mi? <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Peki çok o an, o an kusura bakmasın. O da çok evet. iyi dostumuz. Ee, tamam. O zaman Oğuz Demir'inkini koyuyoruz. Eee Eski Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşmek İ üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. İyi haftalar, iyi yıllar. Teşekkür ederim. Izal Rozantel ile haftanın karikatürleri.